Şu anda masamın üzerinde. Evimde yazıyorum. Bitti. De tasvirlere yapıyorum. Evet. İhlas konusunu esed-i anlatırken ben diye yeni derviştim diyor. Yeni intisap etmiştim. Allah'tan hep şöyle dua ederdim. Ya Rabbi, senin huzuruna çırıl geleyim. Senin huzuruna Evet. çırıl çırpak geleyim. Mevlâm şimdi diyor, şimdi 80'e yaklaştı. Hala ben o dua yapıyorum diyor. Yani tam bir istenlik. Hiçbir ön yargı yok. Hiçbir tartma yok. Hiçbir soru sual yok. Tam teslimiyet, tam bir mafiyet, çırpınç çıplak Allah'ın zoruna. Yani nasıl görünüyorsan öyle ol. Nasıl isen öyle görün prensibi. Evet. Ya göründüğün gibi ol, ol ya, olduğun, ya gibi olduğun gibi gör. İhlası anlatacak kelimeler kısaca bunlardır. Bir derviş eğer şeyhine rabıta yaparsa evet. ve rabıtasıyla beraber yaptığı amelleri de samimiyetle, ihlasla yaparsa o rabıtadan istifade eder diyor.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 Bizim ihlasımızın gayretlerimizin mükafatı olarak ihlasımızı artıracak manevi bağışlar gönderir ve ihlas derece kazanırız. İhlas makama dönüşür. Hal iken makam olur. Evet. Buna da Allah'ın ihlase erdirdiklerine muhlas, muhlas deniliyor. muhlasîn kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok sık sık kullanılıyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam için bu kelime kullanılıyor. Muhlas. Yani anhu اَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ min مِنَ الْمُخْلَس۪ينَ gibi böyle bir ayet kermede. Çünkü o diyor ihlasa eren kullarımızdandı gibi bir ibare var. Demek ki Allah sizi ihlasa erdirirse koruyucu olarak Allah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 kalp, evet. kalbi bulanık hale getirecek e, olayları, nesneleri, düşünceleri, davranışları, amelleri, bunların hepsini terk etmek. Evet. Efendim, öz anlamına geliyor. Yani ihlas, merkez, öz. Bir özü özü. Özü merkezi yani. Merkez. Siz ihlaslı olursanız, Etrafınızda daire oluşur. Merkez olabilirsiniz. Et, et, etrafınızda etraf ve eknaf oluşur. Civar oluşur. Evet. Ama yani, samimi olursanız. Tevhid etmek, Allah'ı birlemek ve tahsis etmek, Allah için hususileşmek, Allah'a maksuz olmak. İngilizce'de devoted to. We are devoted to.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 ...özünü onun özüyle birleştirmiş... ...özünü Allah'ın özüyle birleştirebilmek... ...e mahsus olmak... Evet. ...ona ait olmak değil... ...Allah'la özleşmek... ...kimisi parayla özleşiyor... kimizi şöhretle özleşiyor... ...kimi makamla özleşiyor... ...herkesi bir şeyle özleşiyor... ...Allah'la özleşmek... ...onun için Şemzettin-i Tebrizi Hazretleri... ...o kitabında... ...marifinde veya makalatında neyse... ...bu konuyu anlatırken...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 Aslu hafiz sema. Aslu ha sabit ve fer'u hafiz Buradan da... ...Allah adam çıkar gelir. Mükemmel, kamil insan çıkar gelir. Bizim hedefimiz hep merkez. Para, mal, mülk... ...billem her şey kenar, eknaf... ...sıfat, isim, zat. Zatla alakalı bir kelime bu. İhlas kelimesi. <gülüyor> Zakileşmek. Hususileşmek. Has olmak. Efendim... Halis olmak demek, ihlas demek kalbi şüpheden arındırmak. Biliyorsunuz kalplerde şüpheler olur. Şek ile şüphe arasında bir fark var diyor. Ebni Berraycan tefsirinde. Muhedin Arabi'nin hocalarından. Şek iki şey arasındaki şüphe ederler. Tereddüt derler. Şüphe ise çok şey arasındaki şüpheye şüphe derler diyor. Tek çok şey arasında. He. Demek ki çoklu şüphelerden kurtulmak...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 Allah'ımıza vardığımda benim halim ne olacak deyip gözü nemlenen insanlar var. Onların hesabı ahirette kolay olacaktır. İnşallah. Evet hocam. Yani bu ihlas kelimesinin kıymeti hocam. Kelime Yok, manası bu kadar evet. detaylı. Allah razı olsun. Peki Kur'an-ı Kerim'de bu ihlas kelimesi nasıl geçiyor hocam? kuran Kerim'de Evet. Kur'an-ı Kerim'de ihlas kelimesi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 kulya ayyol kapıyorsun. Ökül vallahi artık tevhid sureleri. Aynen ama da İhlas sureleri bunlar. İhlas tamam olunca tevhid tamam olur. Allah'ın dışında her şeyi dışlıyorsunuz. Tek Allah'ı içselleştiriyor ve özselleştiriyorsunuz. Hususiileştiriyorsunuz. Onun dışında bütün ağıyarı tegayyur edip, tağyir edip evet, gayırlaştırıyorsunuz.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 Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür, dayan kul Allah'a dayan. Evet. Hiçbir şeye dayanmak yok. Ve giderken de yalnız gideceksin. Tekkelerden, ta hoca ahmet -i Sevi tekkesinden, Kübrevi Tarikatış şeyhleri, Horasan'dan pek çok insanı Sarı Saltuk, Hacı Bektaş Veli vs. Ahi Evren Horasan'dan gönderirlerken hep yalnız genellikle, yani o zatların çoğu yalnız yolculuk yaptı. Çünkü Allah'la beraber o bir kişi bir orduydu. Osmanlı ordular 1362 senesinde Sultan 1. Murat zamanında Gelibolu'dan geçtiler sallarla karşı tarafa. Hmm. Çanakkale tarafına, karşı tarafına, Çanakkale'nin Gelibolu kısmına geçtiler. Ondan çok, yüz, 150 elli sene önce Sarı Saltuklar, kızıl deli Sultanlar vesaire, pek çok Horasan dervişleri tek başına gelmişler, oralara tek başına dolaşmışlardı.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 tekkeyle kaldı. Hayır. İleri. Daha ileri. Güle güle Allah'a ısmarladık. Hadi vazifen için seni Bursa'ya gönderiyoruz diyor Ebu Hamidüddin Atseray Hazretlerini. O Sadreddin Şeyh Sadreddin evet. Hazretleri Erdebili Hazretleri eşeğine süvar oldu bindi Summuc Baba Hacı Bayram'ın halifesi Şeyi şeyhi tek başına Bursa'ya geldi. Tek başına. Tek başına. kimse yoktu. Kimse de tanımıyordu onu. Halbuki meder müderrisi, ilahiyat hakikatesi burada söyledi. Halk gibi yaşıyordu. Evet. Halkın içine karışmış, onlara nüfuz etmiş, onlara pişirdiği ekmeklerle bir ihlas, feyiz, maneviyat, iman bir maneviyat dağıtmıştı pişirdiği ekmeklerle. Evet. Tabi ihlas olursa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 İhlassız çok amelden hayırlıdır. Dini hayatında az amelin olsa da ihlaslı ol, o sana yeter. Münavi hadisi. Ar Hadi şerifler. Tabii, yani ihlas yapılan amele değer katmaktadır. İhlaslı olmak bir değer üretimidir, artı değer üretimidir. İhlasla yapmak kaydı şartıyla. Aksi takdirde ihlassız yapılırsa, O amelin ne yapana faydası vardır ne de yapılana faydası vardır. Evet hocam, kıymetli dinleyenler. Kıymetli hocamız bu pronon bölümünde Esad Efendi Hazretlerinin bazı hatıralarından bahsediyorlar. Kıymetli hocam bu menakıpta da geçen bu Yozgatlı Hacıemed Efendi ile alakalı bir e, menkıbeden bahsediliyor. Bir olaydan bahsediliyor. derseniz kısaca bundan bahsedebilir misiniz bunu anlatabilir misiniz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim. Yüzgatlı hacam el efendi hazretleri eee yüzü yaşı geçmişti vefat etti bundan. 3-5 sene önce büyük bir Allah dostu peygamberimizin neslinden bizattı. Şihhların Ahmed Efendi mi? Şihhların Ahmed Efendi Ahmet olarak biliniyor. Yani. Evet. Hakiki Allah dostuydu. Yani gerçek Allah dostuydu. O da kelami dergahından geçmiştir. Evet. Emin hocamızın da şeyhidir biliyorsunuz. Evet. Efendim Yozvat Müftüsü ve ilk mecliste millet vekili olan Hulusi Efendi Gazeteci Taha Akyol'un dedesi. Hulusi Efendi. Hulusi Efendi. Esas şeyh o. İşte Yolaklı Hacı Ahmet Efendi Hazretleri'nin birini şeyhi Hulusi Efendi. Hulusi Efendi ilk mecliste milletvekili. Kendisi halveti tarikatı şeyh. Evet hocam. Ancak kendisi irşatla uğraşmamıştır. Ben burada anlattıklarımı...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 ...peygamber nesilinden bir zattı... ...sevdiğimiz bir insandı... ...bana o anlattı... ...ben onun anlatımına göre... kitabımı onu aldım buraya... Evet. ...yani gazeteci Taha Akyol'un... ...dedesi Hulusi Efendi... ...Yozgat Mützü... ...Halvet Tarikatı Şeyhi... ...o zat birinci mecliste... ...mübarek zat milletvekili... ...ve Halveti Tarikatı Şeyhi... ...ancak bir adam yetiştirmemiş... ...kimi şehirler binlerce adam yetiştirir... ...Sami Efendimiz gibi...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 Böyle okuduğum zaman dünyaya yeni geliyorum. Allah Allah, buna mı varmış diyorum. Ve en çok çarpan beni, bu 39 yıldan beri sürekli savuf zevni benim uzmanlık alanım bu. Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin, Fethur Rabbani'sinin beni çarptığı kadar hiçbir kitap çarpmadı beni. Evet. Nitekim esaderi Eribli Hazretleri mektubatında, Kur'an ve sünnetten sonra kanaatime göre üçüncü kitap, Fethur Rabbani'dir diyor, Abdülkadir Geylani'nin. Ben hayatımda yaşadım. 13 ayda Arapçasından okuya, okuya, gıdım gıdım, gıdım gıdım, gıdım anlaya anlaya. Standing yapı yapa, dura dura, understanding yaptım. Dura dura anlamak yaptım. O kitap kadar beni etkileyen bir kitap olmadı. Bu üçe, evet. Kur'an, hadis okuyacağız. Üçüncü neyi okumak gerekir diye sorarsanız diyor.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 pek herkes kendi yaşadığını anlatan yok. Hep kitaplardan satırlardan nakil var. Sadırlardan anlatım yok maalesef. Onun evet. için konuşulan sözler de etki etmiyor. Kendinden ver diyor. Mudnarebi hazretlerin sözlerinden birisi bu. Kendinden ver diyor. Şemsetin tebrizi de bana taze et ver diyor. Bana taze kendinden ver. Falancanın sözü bu. Filancanın sözü bu. İlim diye buna diyorlar. İlim değil ki bu nakildir ya. İlim ayrı bir şey. İlim özden gelir. Nakil dışarıdan gelir. Birisi efendim horizontal, dıştan, ufaki. Öbür içten, vertikal. Evet. Enfüzi, dikey. Esas güç, esas et merkezdedir. Bütün mesele bu. Fethu'l-Bahrani'den sonra yani okunması gereken en mühim eserler hangileri olabilir? Yani bir iki tane de sıralasak böyle. benim şahsi kanaatime göre siz eğer şeriata çok aşırı düşkünseniz şeriata. Böyle milim milim böyle çok aşırı bir hassasiyet var böyle. Çok aşırı şekillerle şekile bağlı bir insansanız İmam-ı Gazali'nin evet. Zaten kendisi e, Mişkatül Envar'ı akıllı adamlar yazmış ve e, kendisi öyle söylüyor. Ve İhyay-ı Ürmit'ni de anlasın diye halka göre yazmıştır. Evet. Tam şekil tasavvufu. Ve genelde mollalara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 milletvekili Hulusi Efendi Hazretleri, Mübarek Sad, Halveti Şeyhi, İrşad'la uğraşmamıştır. Efendim, vefatına bir ay kala, o sırada genç yaşlarda bulunan, daha böyle yirmili, yirmi ikili yaşlar civarında, Hacı Ahmet Efendi'yi çağırır. Evladım der, ben kısa zaman sonra vefat edeceğim. Benden sonra İrşad görevi için sen tayin olundun der. Evet.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 Zaman ile ilgili gayetler bilinmez diyordun. Hocam ama benim oğlum ölece saati, dakikayı bana bildirdi. O saatte de öldü dedim. Senin tezin çürüdü dedim. Sana inanmıyorum artık dedim. Hadis profesörü arkadaşıma. Zaman ile ilgili gayet bilinmez. Allah bildirdiyse, Allah bildirdiğiye bilinir. Ama Allah bildirmesi de bilinmez. Allah bildirebilir mi? Bildirebilirini ben hayatımda acı bir şekilde gördüm. E, bu gibi olaylara da çok rastladım. Ben tecrübe... self, efendim söyleyeyim eksperiment, bana kendime ait bir tecrübeyle ben bunu biliyorum. Oğlum öylece günü söyledi, o gün dedi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu, ben yakın zamanda öleceğim. E, derslere, manevi derslerine başla. Daha sonra bir sürüye de gözükecek. Ona gideceksin. Sevri sülükünü, manevi kemalatın ondan tamamlayacaksın. Ondan sonra da artık şeyh olacaksın, mürşid olacaksın dedi. Evet.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 Ne manaya gelen, ne geldiğini dinleyicilerimiz iyi bilir. Dersi aldın değil mi? Çekeceksin ne? Çekeceksin. Aksatma yok. Evet. Atlatma yok. Namus. Dersi kaybetmek, çekici baba Hazretleri bana öyle söylerdi. Dersi kaybetmeyin evladım. Namusunuz kayb kaybolmuş gibi olur derdi. Yani namus ne kadar ciddi namus, namus iman demektir.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 tam ortasında muazzam büyük bir cami var adanın üzerinde. Çıkar karaya, cami doğru gider. Caminin önünde bir muhterem bir zat oturmaktadır. Elinde de caminin anahtarı vardır. Gider, o zata selam verir. O da aleyküm selam evlat der. O zatın elini öper. O zat Esad Erbili Hazretleri'dir. Rüyada görüyor yani. Rüyayı anlatıyor yani, zaten yani. şu anda. Evet. Hacı Ahmet Efendi'ye, evladım bu caminin anahtarları al bunları bakayım ama İstanbul'a gel bizi bul görüşelim bir sene sonra bu camiyi açacaksın ve göreve başlayacaksın böyle söyler evet. Hacı Ahmet Efendi buraya üzerine hemen İstanbul'a gider Esad Efendi'nin diriyahına gelir Cuma namazını kılar namazdan sonra zikir ayini icra edilir zikir bittikten sonra Esad Efendi odasına çekilir Giden ziyaretçileri teker teker kabul eder. Hacı Ahmed Efendi hiç kimseyi tanımamakta, hiç kimse de kendisine tanımamakta çünkü 22 yaşında bilinmeyen bir insandır. Genç yani. Genç. Kenarda giriş kısmında samini olarak yani sekizinci olarak hani ve kelbuhum saminuhum kelbuhum var ya sekizcileri köpekleriydi mağaranın girişindeydi.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 görürler. Allah bilsin ihlas. Ahmed Efendi ayakkabılıkta samini 8. lik görevini var. 8. Kapı, yani kapı girişinde orada bekliyor. İçeridekiler asabı kes. Ben de köpeğim. Onların hizmetkarıyım, saminiyim, sekizinciyim ben diyor. Katmir gibi. Şey Samini Hazretler'i de biliyorsunuz. Doğu'da Erzurum, Elazığ taraflarında büyük bir zat da adı Şeyh Samini'ydi. Adı 8. idi Şeyh'in adı. Yani bütün dervişler, ashab ben de onlara hizmet eden, kıtmirim diyen öyle bir zat vardı Şeyh Samini Şeyh Hazretleri. Sami Hazretleri. Ayakkabılıkta beklemeye başlar. O sırada hizmetli yüksek sesle isim bağırmakta. Cemaatte bulunan o kişi de hemen kalkıp Esed Efendi'nin odaya girmekte, görüş yapılmakta, dışarı çıkmaktadır. Bu şekilde boynu bükük, kapılı, kapıda beklerken hizmetli yüksek sesle bağırır. Ruzgatlı şuhlar Ahmet Efendi. Şaşırır. Çünkü kimse kendini tanımıyor. Hiç kimse kendisini tanımıyor. Hemen ben, benim der, buradayım der. Hizmetkar der ki, Efendimiz seni istiyor. Hemen buyurun gelin efendim der. Kalabalığı yara yara yara. Esad-ı Rıbbi bulundu, odaya girer. Evet. Bakar ki rüyada gördüğü zat.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 Düşünürken sonradan anlar. Esad-ı Hazretleri de peygamberimizin nesinden, şöhların Ahmet Efendi de peygamberimizin nesinden, ikisi de seyiddir, bu yüzden akrabadırlar ve Esad Efendi'yi doğruyu söylemektedir. Bu da bir hakikat yani. Evet. Son cümle. Ve verilen manevi vazifeleri yerine getiren Hacı Ahmed Efendi bir sene sonradan başlar Ve bu şekilde bir şeyhin, Yozgatlı Hacamet Efendi Hazretlerinin manevi vazifeye başlaması, halvetilikten başlayıp nakşibendilikte yetişmesi ve bütün Yozgatlı havalesini Türkiye'yi, insanlığı uyandırması, aydınlatması ne kadar düşündürücü, ne kadar ilginç bir manevi serüvendir. Evet hocam. Hocam tabi Yozgatlı Hacamet Efendi'nin hayatı, yani ayrıyeten belki yani, Program yapmak gerekiyor. Hacı Ahmet Efendi ile var. Alakalı. Onunla ilgili ben yaptırdığım e, yaptığım çalışmalar var. Evet. Daha kitap olarak yayınlanmadı. Ee, i̇nşallah e, o zatı da e, ileride yayınlayacağız. Şu anda elimde Esad-ı Eribe ikinci bitti. Sami Efendi Hazretleri'nin de üç cilt olacak. Birinci cilt bitmiş vaziyette. Esad-ı Hazretleri kitabı bittikten sonra ona başlayacağım. Yani tahsihine başlayacağım inşallah. İç cilt olacak inşallah. esad Sami Eribe Hazretleri. İnşallah hocam. Kıymetli dinleyenler, hocamıza teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam, Allah razı olsun. Kıymetli Alkam dinleyenleri, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak imediyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.